İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Beti Gülöngen. 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık Programı'nda 30 Ocak 2015 günü canlı yayındayız. Ve bugün stüdyolarımızda Bahşişehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. De ...görevli Sayın Şeyda Saluk'u ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ee, sayın Saluk neden bizim konuğumuz? Önce e, kısaca kendisini tanıtmak istiyorum. Kendileri e, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'de... E, ...Gazeteci ve Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra... ...Paris e, Üniversitesi'nde siyaset ve hukuk bilimi yüksek lisansı yapıyorlar. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi'nde ikna ve iletişim Psikolojisi dersi veriyorlar. Uluslararası e, alanda ve Türkiye'de birçok kuruluşta kişilere, kur, kuruluşlara siyasal ve sosyal iletişim konusunda danışmanlık yapmışlar, yapıyorlar. E, birçok kuruluşun da e, yapısında yer almışsınız ve görev yapmışsınız. E, portföy çok geniş. İşte, e, Birleşmiş Milletler Büyünyesindeki parlamentolar arası asambleden dünyanın en önemli kadın kuruluşlarından biri olan AVİT'ti. E, aynı zamanda Türkiye'de kadının siyasete katılımını arttırmak için yola çıkan Kadın Adayları Destekleme Derneği kurucularından. Ve bunun gibi bir dizi göreviniz e, olmuş şimdiye kadar. Onların hepsini saymayayım çünkü çok vakit alacak. <gülüyor> Aslında sizi ilgilendiren yeni bir oluş oluşumun daha kurucusu oldum. Sağlık ve Kaliteli Yaşam Vakfı diye. Aa çok güzel. Evet bu vakıfta biz e, sağlıklı yaşamla ilgili e, değerli ve önemli içerik üreteceğiz. Onu çok hedefliyoruz. Güzel. Ve insanların daha sağlıklı biçimde yaşaması için... Bunun bir bütçe meselesi olmadığını Hı. kendimizce kanıtlamayı planlıyoruz. Çok, Çok güzel. güzel. Da konuşuruz bir. İstanbul'un uluslararası marka olmasında da sanıyorum evet. belediye danışmanlık yapmışsınız. Peki e, ama biz nereden girelim diye düşündük bitikülden ve herhalde sizinle de yazışmıştık. E, Yunanistan'daki seçimlere bir bakalım. Harika. Oradaki davranış, toplumsal davranış biçimlerinden hareketle. Yani çünkü çok e, Türkiye solu için sanki bir umut olduğu e, Riza'nın başarısı birdenbire çok konuşulur oldu. Biz işin politik yanını bir kenara bırakıp hani orada değiniriz Hı -hı. ama arada e, bu, Yani işin yönün... psikolojik yönünü, evet, iletişim yönlü. Yönlü. Yani e, örneğin e, neler var mesela somut ve net mesajlar seçmeni mobilize ediyor böyle bir e, olgu var galiba. Evet, ee, ne diyeceksiniz? Zaten bu. umut oldu diyorsunuz. Sirzan'ın ya da Çipras'ın e, seçim kampanyasının sloganı hope is coming yani umut geliyor idi. Hmm. Ve bütün bir kampanyayı da umut üzerine işte üzerine kurmuştu. Bildiğiniz gibi uzun bir süredir Yunanistan ekonomik e, sıkıntılarla e, bocalıyor. Ciddi bir darboğazın içerisinde. Ee, onun yanı sıra genç işsizliği çok yüksek. Yüzde yirmi yanlış hatırlamıyorsam. Bu genç işsizliği e, oradaki e, gençlerin geleceğe bakışını ve kaygılarını çok yükseltmişti. E, zaten Sirza'nın çok net e, bir kampanyası. Yani Umut Geliyor'un dışarısında bütün bu darboğaza işte bütçe kısıtlamalarına, kısıtlamalara karşı bir kampanya... Evet yürüttü ve e, insanlara o, baş, umut dolu bir geleceğin olabileceğini umarım evet. olacak. Birincisi şey e, söyleyeceğim hemen. E, Obama'nın da mesajı Evet, hoptu, hop, Umut. Umuttu. Evet. Evet. Şimdi iletişim kampanya yani, siyasal iletişim kampanyaları e, zaten bunun üzerine kurarsınız. Çok Hı -hı. nettir. Bütün e, e, ben tabii çok pazarlama iletişimi bilmiyorum daha çok siyaset ve sosyal Hı -hı. psikoloji üzerine çalışıyorum. Ee, ...seçmenin e, davranışlarını e, belirlemede en önemli e, vaatlerden biri... ...onlara bir umut, başka bir yaşam, hı hı. daha iyi bir yaşam tarzı e, vaat etmektir. Çok basit bir tanım var bunu. İşte eğer seçmen gündelik hayatının ertesi gün nasıl değişeceği... ...iyi yönde nasıl değişeceği konusunda ikna oluyorsa... ...ve o kampanya, o iletişim süreci, o e, seçmeni ikna ediyorsa... Seçmen zaten oyunda bu umuda ya da bu değişime göre veriyor. Türkiye'de de bazı farklılıklar gösteriyor ama dünyanın neredeyse her yerinde seçmen davranışının önemli kriterlerinden biri umut. Aslında başbakan demişti ya bize yüzde yirmi beş işsizlik oranı bize gelebilirlerdi ama oraya atladılar. Yani Türkiye'ye çalışmaya gelebilirlerdi. Başbakan öyle dedi ya Avrupa'da. Evet. Türkiye de aslında oraya gireceğim ben. Demişti. Sizinle meyilleşirken tabii ben de doğal olarak genç seçmen üzerinde de çok çok çalıştım kendimce. Ee, orada da gördüm rakamlar neredeyse çok yakın genç işsizliği. Hmm. Türkiye'de 30 milyona yakın genç nüfusu var. Bunun herhalde hepsi artık seçmendir çünkü seçmen yaşı hmm. 19'da 30 yaş arası 30 milyona yakın çok hmm. ciddi bir nüfus. ...var olan seçmen sayısı 54 milyondu... ...55 milyona milyon yakında son seçimlerde... ...herhalde bu seçimde biraz daha artar... ...tam rakam açıklanmadı... ...düşünün yani 30'u bırakın... ...onun 20-25'i genç nüfus olsa... ...ve bu genç nüfusun... ...üzerine yapılan araştırmaların... ...büyük bir çoğunluğunda şöyle bir baktım taradım ben... ...en önemli şey... ...geleceğe karşı kaygılarının olması... ...aynı davranış biçimini zaten Yunanistan'da da görüyoruz... ...ama... Ruhun aynı olması demek, tabi oralara pek girmeyeceğiz, I, nasıl derler? seçim yolculuğunda aynı olacağı anlamına gelmiyor. Yapıyorum. Öte yanda bu umutsuzluk üzerine kurulu çok ciddi bir evi devini yapmış bir siyasi bir grup var. Yani bundan önceki seçimlerde zaten bu geliş eğer birazcık Yunanistan'ın siyasetini izleyen herkes görebilir. Sivriza'nın ve Çipras'ın bu geldiği yer tesadüf değil yani çok ciddi çalışılmış çok Hı -hı. üzerine 17 e, grup değil yani ya, ya rakamı yanılıyorsan beni affedin çok ciddi birbiriyle tartışan konuşan, seçmene gidip kendini anlatan e, küçük küçük yani bir Duvarcı ustası titizliğiyle bu başarıyı öğren bir grup var. Ee, aynı yapıyı Türkiye'de görüyor muyuz? Hayır maalesef. Yani Umutsuza cevap verecek o anlamda bir genç yapılanma Türkiye'de hı. ne yazık ki yok. Başarıda bir umut korkudan hep güçlüdür. Bu e, slogan ve bu yaklaşım çok önemlisiyle gördüğünüz gibi. Somut ve net mesajlar vermesi seçmeni çok mobilize ediyor. Ve hep genç, yeni ve dinamik bir ekip sizin de belirttiğiniz gibi o dinamik ekip tartışan konuşan 17 belki grup çalışıyor o başarıda herhalde bütün bunların nedenlerini oluşturuyor yani ülkemizde mesela bu umuttan bahsederken korkudan daha güçlüdür sloganı yokuş aşağı gidiyoruz ama bize oy verin bu yaklaşım pek yürümüyor herhalde aynen aynen ne yapacağınızı bir şey daha anlatmak gerekiyor da... bir şey söylemek aynen. gerekiyor aynen <gülüyor> <gülüyor> aslında Türkiye için böyle okurken, bunu da tartışabiliriz bu programda, ee, ekonomide de çok önemli bir e, siyasal iletişimde, daha doğrusu e, seçmenin davranış biçiminde de e, tartışılan bir teori var. E, Türk, İngilizcesi The Lost Aversion Teori, Türkçe'ye şey diye çevirmişler kayıptan, e, ne? kayıptan kaçınma teorisi evet. diye. E, şu demek kısacası kayıptan kaçınmayı aynı oranda bir kazanca göre daha motive edici bulmak. Yani Türkiye'de bugüne kadar son yıllarda baktığımızda birçok grup siyasal etkisi e, politik görüşleri ötesinde değil başka bir şey üzerine yani onun olmasındansa bu olsun yerel seçimlerde bunu evet. çok net gördük. Bu olsun üzerine kurulu, bu çok sağlıklı bir seçmen davranışı değil. Yunanistan'daki çok çok net orada bir korku yok, gerçek bir umut var. İnsanlar ne olsa hakikaten inandığı güvendi. Zaten bu seçmenen aldığı bu güvenle de biliyorsunuz Yunanistan layık bir ülke değil bir din devleti. Yani anayasasında çok net Yunanistan bir resmi dini ortodoksluktur yazan bir ülkede. ...bir başbakan çıktı ve büyük bir rahatlıkla... E, ...incile el bas, basmadı. Yemine, evet, yemine. İnanılmaz tweetler var bu arada. Yani ona... E, ...yani eleştiren... ...çünkü din olgusu en az bizim kadar... ortodoks çok efendim. önemli... Yunanistan'da <gülüyor> ama seçmenden... ...işte gücünüzü aldığınızda ya da... ...demokratik bir... E, ayağa oturttuğunuzda kendi gücünüzü... ...bunu büyük rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yani orada belki toplumun... hani ...sağlığı, toplumun e, psikolojisi... ...hani ele alındığında... Bizle karşılaştırdığımızda elbette ki alttan gelen farklılıklar da var ama birçok yönden farklılıklar var. Ama yani yaklaşık yüzde dörtlerden gelen bir parti hatta belki daha aşağılardan gelen bir parti çok da uzun bir süre değil. 2009'da yüzde dört nokta altı. Oyalmış almış bir parti. Bir kitle psikolojisini... ...yani ne yapılır ki bu kadar... Altı, ...alt yapısı ne olursa olsun... ...hani bu ikna... E, ...bunun altında tam olarak ne var? Bakın ben size bir örnek vereyim. Benim belki de bunca... ...yıllarca yaptığım işte en şikayet ettiğim... ...insan tipi bu Türkiye'yi anlamaktan... ...reddeden anlamayınca da... ...işte Türkler aptaldır, şudur budur... diye. benim derslerimde en basit... ...şeyden biri bu siyasal... ...pazar nedir birkaç bölümde onu anlatırım... Türkiye 1946'dan beri davranış biçimlerine baktığınızda Türklik Türk seçmenin o kadar da aptal olmadığını görsünüz. Hı. Bir, iki, evet. e, çok politik bir ülke. Yani bu demokratik ülkelerde yüzde kırklarda, ellilerde oy kullanma oranı bizde 90'lara geçiyor. Yani. Evet, çok evet, ciddi evet, bir rakam. Evet, Şimdi böyle bir e, gruba aptal diyemezsiniz. E, geçenlerde en çok beni ürküten şeylerden biri bunu doğru Türkiye'yi anlama kılavuzu diye bir kamuoyu şirketinin e, yaptığı bir anlaş şey görmüşsünüzdür. Herkes oradaki olumsuzlukları alıp şey yaptı. Manşetler işte Türkiye bu. Ben yani bir sürü insanın işte operaya gitmiyor ki bir canım bu bu ülkede ne oldu? Şimdi bir iletişim ya yani benimki iletişimci evet. hastalığı. İletişimi bunun üzerinden kuramazsınız. Evet. Orada bir gerçek var. O gerçek insanların operaya gitmeyi. Sizin hedefiniz de insanları operaya götürmekse operaya gitmeyenleri aptal diyerek bir iletişim E, modeli kurarak insanları operaya yönlendiremezsiniz. Bunu dediğiniz müddetçe insanlar operaya gitmemeyi erdem sayan diğer görüşün e, etrafında dolanan. Evet. O anlamda e, her alanda e, çok ciddi işte, iletişim hatalarını görüyorsunuz. Gerçek iletişimde hedef gitti. yani işte seç bu, biz burada siyaseti konuşuyorsak o seçmenin ne istediğini ...çok iyi bilmek, onun psikolojisini anlamak... ...buna birazcık kafayı yormakla geçer. Yani böyle... Şimdiden dokunmak. Aynen. Mesela işte... ...bazen dün değil, gün sohbet ediyoruz... ...işte Türkler muhafazakadır dediğinde birisi bana... ...ben diyorum ki bana bunu rakamlarla ve sayılarla söyle. Yani ben ben sana muhafazakar olmadığında kanıtlayan... ...kendi kişisel deneyimlerinden bir sürü şey söyleyebilirim. Ama bunu hani muhafazakardır dediğiniz anda... ...bunun altını doğru biçimde doldurmanız gerekiyor... Ev ödevi. Hep hep söylediğim bir laftır peki. Ee, çok didaktik bulacaksınız. Ev ödevlerini kimse bu ülkede doğru dürüst yapmıyor. Siz de örneğinde, Çipras örneğinde baktığınızda ev ödevini mükemmel yapmış Hı. politikacıları görüyorsunuz. Seçmeniyle iletişim içerisinde seçmenin ne istediğini biliyor. Onun kendi istediğinin çok net bir biçimde. O yüzden çok sembolik anlamda şey çok önemli. İncil'e el basmaması. Biz bunu hep şekilsel görüyoruz. Hayır. Başından beri bir bütünlük görüyorsunuz evet. Tut, aynen tutarlı bütün yani ee, orada a ben aman işte öteki tarafa da oynayayım şimdi deyip, <gülüyor> e, o zaten kendi zaten seçim çok basit bir şey seçim kampanyaları rakam işidir matematik matematik hesabınız işte elinizde sizin 30 milyona yakın 20 milyon değil genç genç seçmen var sırf bunlar üzerinden doğru bir siyaset yaptığınızda doğru bir kampanya kurduğunuzda Ee, aslında bir sürü şeyi başarabilirsiniz. Ve Türkiye'deki bugüne kadar olan seçimlerde hep gördük ki yani kimin yalancı, kimin sahici olduğunu halk çok iyi anlıyor. Ve ona göre oy veriyor Aynen. ya da vermiyor. Hani Çünkü işte farklı gruplara da oynayıp onları parti içine çeken yaklaşımlar evet. da oldu biliyorsunuz. hani Hiç görüşünde olmasa da. Sırf oy kaygısıyla. E bunlar tutarsızlık Ve bunlar yansıdı. Hiç, tabii. hiç tabii. toplum tarafından hiç iyi hiç hiç, hiç primal kazanmadı. Yani. Aynen öyle. Evet. Peki bir de tabii önemli bir fark belki de iki ülke arasında yine davranışa geleceğim buradan. Bu ekonomide bir takım Türkiye'de de alarm zilleri çalsa bile Ee, ekonomik sıkıntılar Yunanistan'daki kadar çok somutlaşıp e, vurmadı toplumda. Çünkü Türkiye'de. devlet hala çok güçlü bu ülkede. Evet. Devletin çok güçlü olduğu yani bunu ancak kişisel gözlemimle söyleyebilirim. Bu sosyal yardımlar falan konuları ediliyor ama bir tek sosyal yardımlardan evet. bakmayan yani devlet hala Türkiye'nin en önemli işvereni, en önemli nasıl derler kontraktör şeyi. Evet. İnşaat şirketiyseniz evet, evet. en önemli işleri siz devletten alıyorsunuz yani evet. bireylerden. yani O nedenle de hala o ekonomiyi tırnak içerisinde koruyan bir... Devlet yani, yapısı var. Bunun için söyledim. Yunanistan'da bu ekonomik sorunlar çok ön plana çıkmışken yani Türkiye'de belki hani siyaset sorunu işte yolsuzluklar şunlar bunlar. O da pek seçmeni etkilemiyor galiba. Bir de kayıtsız yani, ekonomi. Yani hani buralara yani. da 20-20 gir, gire gir, gir, gir benim alanımı değil ama yani. Kayıt burada, dışı. Kayı, kayıt dışı evet. Kayıt dışı ekonomi. Yani orada daha gün sonra bir Avrupa Birliği ülkesi. Tabii. Yani evet, e, ekonomi bu kadar e, orman kanunlarının geçerli olduğu. Yer işte değil. inşaat sektörünün burada olduğu gibi böyle evet. bir. <gülüyor> ne, ne, ne paşa Büyüdüğü bir alan değil. Peki sohbetimizi sürdüreceğiz ama şimdi bir müzik arası ve sizin için bugün e, üç tane Fransızca parça seçtim. Harikli. Birinci parça, Philippe Paşa adını taşıyan bir ikili. E, Philip Şövalye ve Charlotte Savary. E, Philippe'in Felipe'si, e, Charlotte'un da şahası, Philippe Paşa ikilisini oluşturmuşlar. Bunlar Matien Cafe isimli bir parçayı seslendirecekler. Cette nuit, c'est formidable. Cette nuit, si tu savais, si tu savais, le voyage que j'ai fait, les yeux fermés. Je partais à la montagne avec la serveuse du café. C'est celle qui n'a jamais dû me voir. Cette nuit, comme elle m'aimait, je l'embrassais, fou comme un diable, et ses ongles s'enfonçaient. Quelle torture agréable, comme j'aurais voulu saigner. C'est formidable ce matin. Si tu savais, si tu savais, c'est incroyable. Si tu savais, comme j'y croyais, ses yeux brillaient comme des larmes. Et ses lèvres m'aspiraient, toutes brûlantes et animales. Elle soupirait, elle soupirait. Ses yeux brillaient comme des larmes. Et la langue bien aiguisée, qui serpentait cannibale. Oh, comme j'aurais voulu saigner. Un matin du café. Ce matin si tu savais, si tu savais, c'est incroyable, je vois mon nez dans mon café, je vais l'emmener à la montagne, comme la serveuse dont je te parlais, c'est celle qui n'a jamais dû me voir, celle qui me verra jamais, je l'embrassais fou comme un diable, et ses ongles s'enfonçaient, quelle torture agréable comme j'aurais voulu signer. Ocak 2015 94.9 açık radyodayız. Önce sağlık programında şeyda Tatlıklı birlikte söyleşimizi sürdürürüz. Bu arada bir e, duyuru yapayım eğer izin verirseniz. Diyalektik davranış terapisi toplantısı olacak bu Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam Vakfı ile Bahçeşehir Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenecek bu toplantı. Türkiye Tanıtım Toplantısı 21-22 Şubat 2015 tarihinde İstanbul'da düzenleniyor. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Nedir bu toplantı? Diyalitik diyalektik davranış terapisi aslında e, psikoloji e, bir e, bir davranış terapisi, e, e, pa, e, duygu düzenlemesinde ciddi sorunlar ve yaşayan bireyler için geliştirilmiş ve birçok psikolojik soruna özellikle de intihar ile ilgili konularda çok başarı elde etmiş bir tedavi yöntemi. Marsha Mar Mar Linehan diye e, hakikaten Amerika'da kayda değer önemli bir psikoloğun bulduğu bir yöntem. Ve onun Linehan Enstitüsü diye bir enstitü. Bunun yasal yani resmi e, merkezi. Şimdi Türkiye'de de e, klinik psikologlara yönelik olarak biz bu eğitimi başlatmayı düşün, planlıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi içerisinde. Bu eğitimi başlatmadan önce... E, klinik psikologlara, e, sağlık çalışanlara ve bu konuyla ilgili herkese yönelik e, 21-22 Şubat'ta bir e, tanıtım toplantısı yapıyoruz. Topla burada ciddi biçimde bir atölyeler e, çerçevesinde bu terapiyle ilgili Kimler bilgi alacağız. Klinik psikologlar, sağlık çalışanları. Peki nasıl ulaşacaklar size? E, ben aslında şeyi ve aslında e, dialektik davranış terapisi Türkiye'de Buradan, diye bir, bir Facebook da... sayfamız var. Evet. Oradan bize ulaşabilirler. diyalektik. Ee, davranış terapisi ee, ücretsiz e, bir toplantı bu Onun özellikle e, ben e, biz bunu konuşurken ben ne gereksin işte toplantı davetlisiniz diyorum e, diye konuştum sonra herkes ücretli mi, ücretli mi diye sorunca altını çizmek gereğini hissettim ama daha sonra eğitim çok uzun e, bir süreç eğitimi tabii ki o ücretli bir eğitim ama eğitimin kabul yani öyle her parayı verenin de gelebileceği bir eğitim değil Gerçekten bu sürece hazırlıklı olan klinik psikologlara et evet, Bir şey söylemek istiyorum. Bu sabah radyoya gelmeden önce bir toplantıdaydım. O toplantı sırasında işte aşılarla ilgili bir çalışma yapılacak. Amerika'da bir çalışma yapmışlar. Yayınlandı bu çok kısa bir süre önce. Aşı karşıtı olan ve aşıya sıcak bakan aşıya inanan hekim grubunu almışlar. Demişler ki bunlara da bilgi düzeyini arttıralım. Hı -hı. Eğitim verilmiş ve çok ilginç bir sonuç çıkmış. Aşı karşıtı olanların bilgi düzeyi arttırıldığında aşı karşıtlığı daha da artmış. Öyle şey olabilir mi? Allah Allah. Allah. Evet, çok şaşırdım. Yani, ben bu hani bilgi düzeyinin artışının davranışa yansıması konusunda e, çok dikkat edilmesini gösteren falan bir e, konuymuş. İlginç <gülüyor> ama orada e, bir bilgiyi nasıl sunduğunuz çok yani. önemli. Eğer bilgiyi... E, Zaten karşıta olduğunu bildiğiniz ve o karşıta olduğunu bildiğinizin neden karşıta olduğunu biliyorsanız. Biraz önce dedim ya işte hani sizin iletişimi kurmadan önce iletişimi kuracağınız kişiyle ilgili bilgi sahibiniz. Bir, Hı, önemli e, çok bir şey. önemli bir şey yani bilgi sahibi olmanız lazım. Siz şimdi aşı karşıtı bir grupla onların bir kere hedefiniz ne? Aşı, aşı karşıtı olmalarının daha da mı ilerlemesini istiyorsunuz? Yaksa kendinize yaklaştırmak mı istiyorsunuz? O zaman o aşı karşıtı grubun bir neden karşıtı olduğunu. Ya belki bilgi evet. yanlış verildi. İşte aynen onu söyle. Önce bir bakmak lazım. Neden karşılar? Aynen. Bu karşılıklarının karşı olan dışında bunlar kim? Yani bunların aynen. zaafları ne, inanışları ne, duyguları ne aşıyla karşı? Yani ben de birkaç, böyle çok bildiğim bir alan değil bu ama birkaç şeydi. Televizyon programında işte otizme neden olduğu gibi böyle laflar evet, duydum evet, evet. kulaktan dulma. Ben, ben, ben bilme her zaman saygı duyan, pragmatik e, biriyim. Ve bu Google'dan e, kendine e, e, sağlık reçeteleri yapan ya evet. da hastalıklaştıran insanlara inanamıyorum. yani Gerçekten evet. bunu da eğitimli insanlar evet. falan yapıyor evet. etrafımızda bunun adına ben tembellik diyorum aslında yani çok net i̇şte bu hikayede de öyle bir Hı. şey bana göre var yani iletişim tabi herkes kendi şeyinden bakıyor ya önce bir bakmak lazım o, o bilgiyi de ona göre yani eğer e, o bilginin içerisinde işte aşı şişmanlatır varsa ve o bez ise o aşı tabi ki karşı, karşı olacak o zaman siz o şişmanlatır ama ya da hiç şişmanlatır değil de başka bir şey üzerinden bilgiyi Hı. sunarsanız Hı. Ben şuna inanıyorum, biraz arada konuştuk da e, ikna edilemeyecek insan yoktur. Onda çok duygusal bir neden. İnsanlar duygusaldır. Herkesinde bir kalbi vardır. En kötü dediğimiz, en kalpsiz, en vicdansız dediğimiz herkesinde bir kalbi vardır. İletişimin kökü de budur. İnsanların kalbine, gerçek anlamda kalbine oynayabiliyorsanız yani onların kalbine göre ama bunda bir ikiyüzlülük yani tribüne oynamak anlamında söylemiyorum. Kendiniz olduğunuz gibi... ...hitap edebiliyorsanız o iletişimde kazanıyorsunuz. Peki size. bu ben bir şey mi evet. Yani ikna sürecini nasıl anlatabilirsiniz bize? İkna süreci nereden başlar? Nasıl devam eder? Yani, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sıkıcı olmadan. <anlas> <gülüyor> daha önce de söylediğim gibi bir, yani e, sizin bir hedefiniz var. Ee, karşı tarafında kişi kişisel çıkarları var. Günün sonunda siz kendi hedefiniz doğrultusunda o karşı tarafın kişisel çıkarlarında göz ardı etmeden, onun kim olduğunu gör, göz ardı etmeden o hedef hedefinize doğru ilerlemek zorundasınız. Bu toplumsal olarak da bireysel toplumsal olarak da, da. Bu ana şeylerde. Ve o kadar. ona ilerlerken de o insanın kendinizden ödün vermeden o insanın kalbine oynayacak biçimde konuşmanız, davranmanız, örnek olmanız, Ee, gibi bir sürü metodları var bunun. Evet. Ee, ama o insanın da tabii psikolojisini de çok iyi anlıyor ve biliyor olmanız lazım. Yani e, biraz önce konuştuk, ben o kadar çok insan görüyorum, ben iletişimde çok kolayım, işte harika iletişim kuruyorum e, diyen bir sürü insan var benim etrafımda. İletişim kurmak sadece çok güzel konuşmak değil. E, karşındakini gerçekten anlayabilmek ve onu... Senin, bu şey Amerikalıların bir lafı var ya... ...onun ayakkabılarının içerisinde olmak. Hakikaten hmm. empati lafını ben çok sevmiyorum. Nedense... O, ...o insanın ayakkabılarını giyebilmek ve ona göre... ...o insanla onun üzerinden bir e, sohbet geliştirmek... ...ya da e, o yolu birlikte yürümek... E, yani ...içinde hissetmek aslında değil mi? İçinde hissetmek. Aynen. Aynen. Demin sizin Hı. aşı konusunda söylediğiniz... bu aşı karşıtıyla falan... Hı. ...o gruplarla yapılan çalışmalarda söylediğiniz gibi... İkna edeceğiniz ya da herhangi bir şey anlatacağınız insanları iyi tanımak ve onların işte e, öğrenmek... Noktalarını, evet, düğmelerini yani bilmek. Açıklarını, özelliklerini iyi bilmek çok önemli bir şey herhalde. Bu seçmenler açısından da herhalde ülkemizde muhalefetin belki de eksik yaptığı bir konu. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Hani kendi işimle ilgili benim bu dünyada en sevdiğim şey istatistik araştırma okumak. En sevdiğim şey. Yani boş vakitlerimde... Çünkü başka türlü demografik bilgilere bakmak, e, yani taksi şoförlerinin siyasi muhabbetlerinden Türkiye'ye genelinde bir siyasi muhabbet, e, şey, siyasi bir analiz yapamazsınız. Burası böyle büyük. Taksi şoförü iki dostuyla konuştuğu şey üzerinden bir siyasi... siyasi... Adı da halkın nabzını tutmak oluyor. Yani <gülüyor> evet şey genel çıkıyor. hani. Hakikaten taksi şoförleri aslında tırnak içerse ama bunu bilimsel bir şekilde... Yani. Şey yap, e, E, ...dikte edemezsiniz, söyleyemezsiniz. Bu, bu, bunun için bir anlamanız lazım. Kimdir yani bu ülke... Tabii. ...kaç insandan neler, duyguları nedir... ...kalpleri nedir, kutupla hangi alanlarda... ...kutuplaşıyorlar, zaafları... Yani ...bam e, telleri nedir... ...bunları birazcık bilmek, anlamak... Hı. ...hakikaten bununla ilgili bir... ...mütema edeyen... E, ...düşünce... E, ...hali geliştirmektir. E, bazen o kadar çok şeyleri... ...şaşırıyorum ki ben yani iş... Danışmanlık yaptığımda işte soruyorum diyelim ki X şey işte Türkiye'de pazarın durumu ne bu konuda en işte en son 10 bin tane kadın satın aldı bunu işte öyle durum peki 10 bin kadın satın aldı üzerinden siz nasıl daha ileriye gidebiliriz ki kimse merak etmiyor ama büyük uluslararası firmalara bakıyorsunuz işte başarılı dediğiniz kampanyalara bakıyorsunuz hepsi o e, ikna edecekleri ya da o tırnak içerisinde malı satacakları insanların kim olduğunu merak ediyor ve bunun üzerinden stratejiler geliştiriyor. Ama bunu da çok hep altını çiziyorum. Tribüne oynamak üzere değil, kendi hedef kitlesi üzerinden stratejiler geliştiriyor. Aynen, aynen. Yani şey tabii bu hani toplumsal iletişimin bir alt şeyi belki siyasi siyasal iletişim hı. alanı ve belki de bir disiplin haline de geldi değil mi bununla geldi. Evet. Ama hı. orada da sorun var mesela kendi kişisel deneyimimde çok dürüstçe söyleyeyim. Türkiye'de siyasal iletişim deyince bundan hep artık özür dilerim her yerde söylüyorum herkes benden çok bıktı <gülüyor> ama söyleyeceğim Siyasal reklam alıyorlar. Bu iş sadece reklam değil. Şimdi ben tam da onu söyleyecektim. Ha. Yani bu siyasal iletişim dendiğinde hani bunu bir siyasal söylem ya da bir propagandaya indirgemek doğru mudur? Tam onu soracaktım. Ha, pardon. Ve kapsamı ne olmalıdır buna? Yani kapsamı anlamında bir yanlış yaklaşım var galiba. Şimdi klasik işte biz iletişim okullarında okuyan herkesin klasik böyle Maclellan'ın bir şeyi var. Çünkü. Mesaj, ama e, kaynak, mesaj, hedef kitle geri bildirme bir. Ben böyle ilk okuduğumda dalga geçmiştim. Yani bu bu kadar basit. Sonra hayat ilerledikçe o basit diagramın aslında ne kadar önemli bir şey olduğunu görüyorsunuz. Şimdi o hedef siz kaynak bir şey gönderiyorsunuz hedefe. Ama o hedefe onu bilmeden tanımadan bir şey göndermeniz gerek yani mümkün değil. Siyasal iletişim de aynen diğer hayatın bir sürü alanı bir bütünleşik bir, bir programdı. Yani siz sadece billboardları reklam yapıp hı hı. kafadan uydurma işte e, sloganlarla her yeri boyayabilirsiniz. Evet insanlar görür ama insanların davranışlarını böyle etkileyemezsiniz. Hı hı. İnsanların mesela Türkiye'de özellikle Türkler, aslında birçok insan birebir e, ilişkiyi hı hı. tercih eder. Yani kimse öyle televizyondan bakıp bir şeye karar vermez. Hı. Gündelik hayatının ...sohbeti olması önemlidir. Ben onu söylüyorum zaten. Hani Klasik lafım şeydir. Eğer siz... ...kadın kahvelerinin... ...kadın günlerinin ortak sohbeti... ...haline gelmeyi yani. becerdiyseniz... ...artık size karada havada ölüm yok. E, bu çok net bir şeydir. O yüzden de bu, bunu... ...gündelik hayatın bir parçası haline getirmekte ...öyle billboardlarla, reklamlarla değil. Tabii ki bu da yapılacak. Buna karşı değilim. Bu da yapılacak. Ama tek bu değil. Daha bir sürü... Benim alanım zaten diğer tarafı bir sürü bunun e, yolları, yolları var. E, i̇şte kahve toplantıları. Şimdi hani kahvelerde toplayabilirsiniz. Kadınlarla özel toplantılar yapabilirsiniz. Kapılarını çalabilirsiniz. Telefonla sohbet edebilirsiniz. Onlara özel etkinlikler Hı -hı. yapabilirsiniz. E, eve dövimini çalışmak derken zaten... Bunu kastediyorsunuz. Aynen öyle. Zaten. Yani çipras e, dediğim gibi... Yani bir, bir, bir, bir gecede böyle evet. zembille havadan inmedi. Herkes haberini yaparken bile bakın haberini yaparken bile ne diyor Çıpras için? 16 yaşında haberi siyasi hareketin içerisindeydi. 16 yaşından beri siyasi hareketi örgütlenmiş bir yapının içerisinde olan biri... ...eminim çok kapı almıştır, çok insanla sohbet etmiştir. Çok insana bir de siyasette hakikaten insanlar dokunmayı seviyorlar. Yani dokunmak çok önemli bir şey. E ya dokunmak her anlamda çok aynen. önemli. Ya her anlamda değil mi? Tabii. Hastayla doktor tamam. arasında da çok önemli. Toplumla siyaset arasında da çok önemli. Siz bir gün beni aslında benim ben e, sağlık mesleğine bir e, profesyonel refakatçi diyorum ben. Annem <gülüyor> hastayken rahmetli ona baktım. Sonra uzun yıllardır babamınla geçirdiğim bir zaman var ve bir doktor e, gizliğim sizlerle paylaşmak çok isterim. Çünkü orada şöyle bir şey dedim İki tip doktor var dedim. Bir hastalığa konsantre hı. olan bir de hastaya Hastalık. konsantre olan. Oysa ki o hastalığı taşıyan bir beden var orada. Bir ruh var. Hı hı. Ve hastaya konsantre olan doktorlar Bakışım. da inanılmaz başarılı oluyorlar. Kendimce minik gözlerim bu. Çok <gülüyor> doğru <dağılım. Çok gülüyor> e, Biraz önce bahsettiğiniz bu e, seçmene dokunabilmek. E, örneğin e, kadın toplantılarından gündemi haline gelebilmek. Zaten Türkiye'de 10 e, yıldan beri iktidarda olan e, siyasi yakın bunu iyi yaptı, değil mi? Bakın ben size bir şey anlatayım. E, ben e, çok sevdiğim bir hocam e, bu refah partisinin 94'te yükselişini gören bir sosyolog. Hala da yakın dostum benim. O yıllarda ben de tabii hani e, o zaman refah şimdi ak parti hala bir sürü tanıdığım ahbabım dostum var. İsmini şimdi hatırlamıyorum. Bir e, Refah Partili kadının 94-95'te şu söylediğini hayat boyu unutmuyorum. 300 bin haneye girdik demişti bana. Şimdi İngilizce kelimesi grassroots. İşte benim aslında kendimce de anlatmaya çalıştığım Hı. şey grassroots taban örgütlenmesi demek. Siyasetin esas meselesi de budur. Yani tabanda doğru bir biçimde rast yani laf olsun diye dediği. Çünkü hakikaten o dokunmanın da samimi olup olmadığını insanlar alıyordum. anlıyorlar. Tabii, tabii. E, bunun benzeğini <gülüyor> aslında HDP içinde söyleyebiliriz. HDP de bir taban e, siyasetinden genel ve bunu Selahattin Demirtaş da bana göre e, çok Başarılı başarıyla alıyordum. yapan e, bir politikacı. E, o nedenle e, eğer siz tabanda doğru iletişim teknikleri, ikna tekniklerini doğru biçimde kullanırsanız Hakikaten iktidara gelmemez mümkün değil. Çok uzun yıllardır bunu yapan bir siyasi parti doğal olarak da hala Peki, iktidarda. Peki kullanmıyorlar mı? Yani mutlaka uzmanlarla profesyonellerle çalışıyor olmalılar bu partiler yani. Muhalefet, Muhalefet partileri <gülüyor> e, diye düşünüyorum evet, yani. Değil mi? Yani. Yani, yani, böyle bir şey atlamıyorlar. Başarılı atlamalı. olamıyorlar demek ki yani seçtikleri. Şişare ben konuşmayayım da. bu konuda. <gülüyor> <izlersin. gülüyor> şikayet konu, şikayet <gülüyor> programına dönüşür evet, bu. Evet. Peki. Mimcizlik arası daha Ne dersiniz? Harika olur. Peki. Şimdi dört genç Fransız müzisyenin oluşturduğu bir grup. Juayus Yürben. Bunlardan bir parça çalacağız. Yine kahve ilgili bir şey. Fé moi un bon café. Merci. Seul ouvre la porte à son ex-mari. C'est gentil d'être venu au milieu de la nuit. J'ai vu une araignée ramper vers le sofa. À propos, est-ce que t'as des nouvelles de l'avocat? Il se regarde dans les yeux Qu'est-ce qu'il y a sur le feu Fais-moi Fais-moi un bon café Comme dans la publicité Nous trouverons tous de la force de rester ensemble Et pourquoi pas faire un jour un enfant qui nous ressemble Fais-moi Fais-moi un bon café Et tout va s'arranger Tu verras que bientôt de nouveau nous ferons l'amour Ta mère ne téléphonera que quatre fois par jour Fais-moi un bon café fois to pays quand je te demande tes papiers Oui monsieur mais c'était la sixième fois de la journée Mais quelle est cette odeur sympa Fais péter le sucre et là ce ta fait moi fais moi un bon café. Les jeunes pourront renouer le dialogue Tu verras que bientôt les gens ne prendront plus de drogue Fais-moi, fais-moi un bon café Et tout va s'arranger J'arrêterai les vols et les rodéos en bagnole Je laisserai mon flanc chez moi avant de partir à l'école Fais-moi un bon café Traitement son ennemi. Et les enfants ne crèveront plus de faim dans le monde Et les infos ne dureront plus que quelques secondes Fais-moi, fais-moi un bon café Et tout va s'arranger Moja no, noi, no. 5, açık Radyo'dayız 94.9 Önce sağlık programında canlı yayında şeyde atalık ayarlıyoruz. Kendilerinden iletişim ikna e, konularını e, tartışmaktayız. E, yine e, kendilerine ilintili bir duyuruyu iğnelemek istiyorum. Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam Vakfı ile Bahçeşehir Üniversitesi'nin işbirliği yapılacak Diyalektik Davranış Terapisi Türkiye Tanıtım Toplantısı'nın duyurusunu yine yinelemekteyim. 21-22 Şubat 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirecek ve diyalektik davranış terapisi e, ile ilgili internet araştırması yaptığınızda hani toplantının e, programını E, yerini e, başvuru koşullarını öğrenebilirsiniz. Ücretsiz bir toplantı 21-22 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşecek. Evet, e, bütün şey, programın son bölümüne son giriyoruz. Son bölümde Atıştığım. biraz e, hani merak ettiğimiz konular var. E, i̇şte hani umut kullanılıyor e, kampanyalarda söylem olarak ya da verilen duygu olarak. Ben yani şöyle sorayım seçim kampanyalarında hangi duyguları kullanmak lazım? Hangi duygular öne çıkabilir? Hangileri kullanılabilir? Umut dışında neler olabilir? Şimdi siz biraz önce propaganda terimini kullandınız ya aslında çok uzun yıllardır siyasal iletişimin içerisinde propaganda kelimesi kullanılmıyor. Da ben yıllar önce de bununla ilgili komik bir yazı yazdım. Çünkü propaganda çok net bir şey. Otoriter bir yapının hmm. Hedef kitleyi, onun ne olduğunu e, önemsemeden e, di, di, di, dikte etti. Sadece kendi İlgiler, tarafından, evet, kendi tarafından yani. dikte etti. İşte Nazi pro programası evet. bunun en önemli örneklerinden birisi. Siyasal iletişim ise daha demokratik bir süreç. Karşılıklı. Demokra karşılıklılığın esası oldu. Yani seçmenin e, çıkarlarını ve isteklerinin e, siyasi yapının hedef kitlesiyle e, orta bir yerde buluştuğu bir yapı. Ama buna rağmen tabii demokrasi sorunu ülkelerde ki bunlardan biri de bizim ülkemiz, <gülüyor> e, propaganda'ya yakın iletişim faaliyetleri hala yapılmakta. E, e, Türkiye'de öfke, korku, kutuplaşma e, üzerine negatif e, tartışmalar, e, ki negatif kampanya dünyanın her yerinde bu bir. ...arkadaşım bununla ilgili doktor sezi yazdı ve yap, yayınladı daha sonra kitap olarak. Orada ben, benim de bu konuyla ilgili fikrim ne yer verdi bu tezde. Negatif kampanya dünyanın hiçbir yerinde yapana yararı olmamıştır. Yani çok dikkatli. Bunun en iyi örneği de hep her yerde verilen örneği de 1998'de Monila Kaluwinski sonrasındaki 98 seçimlerinde... ...Newt Gingrich'in neredeyse işte siyasi hayatına, neredeyse siyasi hayatına mal oldu... O kadar bastırdılar ki Monica Lewinsky meselesine karşılığında kli, e, Demokratlar çok akıllı bir şey yapıp biraz geri plana çektiler Clinton'a. ve bütün bir kampanyayı Hillary Clinton üzerine hı hı. kurdular ve o yıllarda zaten Türk Amerikan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı başkanı olma olasılığından konuşuluyordu. Clinton, Hillary Clinton gerçekten çok sevilen bir kadın e, karakterdi ve tarihinde ilk defa iktidarda olan bir siyasi o, o, parti oyunu düşürdü. Bunun, bunun bir sürü örneğini Türkiye'de de verebiliriz. Negatif kampanya yani agresivlik üzerine kurulu Agresivlikten de çok dikkatli bir şekilde altını çiziyorum. Hemen Tayyip Erdoğan'ın sert tavırları algılanmasın. Tabii ki öfke üzerine kuruyor. O başta daha öfke ve korku üzerine kurduğu yapı farklı ama bir psikiyatrın bu iki kampanyaları izliyor geçtiğimiz yerel seçim sırasında hem Kılıçdaroğlu'nun ve hem de Tayyip Erdoğan'ın. Şimdi rakamlar yakında değil ama Kılıçdaroğlu çok daha olumsuz, negatif bir şey üzerine kuruyor konuşmaları, söylemini. söylemini. Yani biz doğal olarak öfkeli tonundan dolayı aslında hemen aklımıza Recep Tayyip Erdoğan hı hı. geliyor ama aslında Kılıçdaroğlu'nun çok daha fazla negatif ögelere yer verdiği, çok daha fazla kendisi yumuşak belki ama metninin içerisinde negatiflik barındırdığını görüyoruz. Öte yandan korku, öfke hakikaten siyasal iletişiminde karanlık yüzlerinden biridir. Recep Tayyip Erdoğan ve yani AK Parti'de Bununla seçmenin korkularıyla, öfkeleriyle hı hı. oynamayı gerçekten çok iyi becerdi. E, kutuplaşmayı yani safları çok iyi belirledi. Ama o safları bu taraf belirlerken diğer tarafta hiçbir şey yapmadığı demek hakikaten haksızlık olur. E, e, korku üzerinden e, ve e, daha çok da aslında korku şöyle bir şey işte o gel biraz önce söyledim yani o gelmezse o gelir üzerinden başka bir tarafta siyasi kampanyalar yürürken öte yandan da insanların öfkesi üzerinden de oynamaya başladı. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi araştırma yaparken gördüm. ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Kemal Arıkan'ın bir demecini gördüm. Onu da sine psikiyatr. Psikiyatri, e... Psikiyatri ana bilim evet, evet, pardon. Ekonomik kriz nedeniyle gelecek kaygısının ön plana çıktığını ve bu durumun seçmen psikolojinin önemli bir yerinde etkilediğini söylüyor. Ve ona göre ekonomik açıdan umutsuz ve işsiz insanların sayısı giderek artıyor ve özellikle yaşam koşulları altında ezer kesim öfkesini açığa çıkarıyor ve intiharlar oluyor demiş. Ve bu öfke üzerinden hakikaten çok ciddi bir siyasal iletişim dilinin hı hı. E, geliştirildiğini belirli gruplarda görüyoruz biz işte Kürt gruplarında hani kutuplaşmalı Türk Kürt evet. kutuplaşmasında Alevi Sunni kutuplaşmasında laik e, muhafazakar e, kutuplaşmasında her iki tarafında bu öfkeyi e, körüklediğini kendi siyasi yapısını güçlendirmek için iletişim kampanyalarının ana teması olarak kullandığını çok açık bir biçimde görebiliyoruz. Biz galiba birçok yani şimdi size anlatırken düşünüyorum da hani dünyada belki birçok şeyde de örnek olan hani belki de ilk örneklerinin görüldüğü ülkelerden bir tanesiyiz. Yani evet hani mesela Yunanistan'da da işte borçlar silinecek vesaire işte vergilerin alın şekli değişebilecekler ama mesela bizdeki gibi başka ülkelerde mesela yardımlar üzerinden giden bir e, süreç var mıdır acaba? yani ya, 20 derken, milyona yakın insanın şu anda yardım aldığı Şimdi söyleniyor. devlet büyük. şimdi Onu bilmiyorum hakikaten ama. Çok e, ilginç ama bir şey. Ama çok güzel bir şey aslında. Evet ama hani yani, o şey, şey. kaygısıyla. Hı. Valla sosyal o, yardım yani, konusunda yok, herhalde Fransa'ya kimse geçemez. Benim bir sürü arkadaşım evlenmiyordu. Fırt fırt çocuk yapıyorlardı. Çünkü fam izole diye evet. işte yalnız kadın. Hani birlikte yaşamasına rağmen e, evlenmiyorlar. Çünkü ayrı yardım arıyorlar. Yani sosyal devletlerde bu tip yardımların ben olduğunu düşünüyorum. Yani o yardımlar üzerinden e, siyasi yapılanmaya yürümek ne kadar doğru hakikaten bilmiyorum. Ben olması de sizi gereken bir Hayır yapınması. yardımlar olması gerek ama hani bunu oy, oya dönüştürme anlamında yardım yapmak ayrı bir şey Niye yani. Niye park yani? Ben hep bu durumda şöyle diyorum yapmayan düşün. Yapmayan. Evet hani tabii. Yani... <gülüyor> Belki çok ürkütücü gelecek bu söyleyeceğim ama... Yok ben katılıyorum ya, e, abi, Bu sosyal medyayla ilgili be, benim sınıfımda böyle bir tartışma yaparken... ...gencecik bir arkadaşım dedi ki... ...ya hocam bazen dedi, dedi bu dedi... ...hani sosyal medya o kadar feci bir şey ki... ...hakikaten sansürde haklı buluyorum deyince... ...ben öyle şeyi söyledim yani... ...ortak bir alan... Yani, ...çok on derece demokratik bir alandasınız. İstediğiniz kadar troller şunlar... ...demokratik bir alandasınız. Her şeye rağmen bütün yani zorunlulukları. Orada eşit bir silahsız. Siz yapıyoruz. Birileri yapıyor. Siz yapmıyorsunuz diye yapanı suçlayamazsınız. Hayır, hayır, yani bunun şu, üzerinden e, katiyen e, şöyle yanlış o zaman söylemek istemediğim bir şey daha ilave edeyim. Ee, şimdi yardım olmalı ve belki daha da fazla Hı. olmalı. Daha fazla insana da ulaşma eğer buna gereksinim varsa. Ha, aslında bunun daha ideali de belki işte asgari ücreti yüksek Hı. tutup... ...işte açlık sınırlarını geçmesini sağlayıp yardımları belki... ...hani gerek anlıyorum. kalmamasını Yok, sağlamak ama şunu söyleyeceğim hemen. Ee, şu e, yardımları yaparken seçerek yapıyorsanız hani o yardım ne kadar yardım... hani. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanların içinden hani ben bana yakın olana yardım mı ediyorum yoksa herkese mi ediyorum o önemli. O tabii o başka bir şey yani şimdi bu biz e, konuşuyoruz ya, ya dedim ya söyleyeceğim cümlelerim aslında gündelik e, klişe cümleler olacak hani bir bilimsel bir araştırma desteklenmediği için de söylerken de dikkati söylemeye çalışıyorum. İşte biz bedavayı severiz diyoruz ya. Evet. Hakikaten işte gençlik araştırmalarında da bir sürü şeyi görüyorsun. İnsanlar daha kolay yorulmadan, çalışmadan bir sürü şeye sahip olmak istiyor. İşte ben kendi kişisel iş hayatındaki şeylerimde işte bir meyve suyu atıldığında bir etkinlikte insanların o meyva suyuna e, koştur gibi o meyva suyuna çoğu da ihtiyacı olan insanlar değil o koşturanlar. Yani evet. o fakirler daha aslında erdemli davranıyorlar. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. O gördüğümüz evet. şeyler aslında zaten onu alabilen insanlar benim diyorum ki kişisel deneyimlerle bunu karşılıyorum. Ama bu bir kültür meselesi. Doğal olarak Hı. burada bir zaaf varsa başka bir yapının bunu kullanması kadar doğal hiçbir şey olmaz. Ben size güldüreyim bu nazikken yani hoşunuza gidecek. Yani vaat siyaset de vaat açıktır. Yani i̇stediğini vadet, vadet etmekte özgürsün. İki anahtar, beş ben, anahtar. Ben size söyleyeyim mi? <gülüyor> Nazi propagandası da, bunu ben çok derste çok eğlenerek yapıyorum. Hitler'in seçim kampanyası, Göbels'in ya kurduğu kampanyadaki vaatlerden biri ne biliyor musunuz? Her Alman kadının bir kocası olacak. <gülüyor> çok hoş. <Evet. gülüyor> Şimdi, baktığınızda saçma sapan bir şey yani. Ama bu ciddi bir seçim kampanyası temalarından. Özgürsünüz bunu söylemeye çünkü işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra erkek nüfusu düşmüş, ee, evet. et, erkek kadınlar, çubekar kadın bir sürü şey var. İşte arı bir ırk yaratmak istiyor. Bir sürü baktığınızda, baktığınızda gülüyorsunuz aslında bu cümle. Her Alman kadının bir kocası olacak. Sonra altındaki mesaja baktığınızda inanılmaz çalışılmış bir mesaj evet. görüyorsunuz. Yani öyle küçümsenecek bir laf olabiliğine göre söylenmiş bir şey değil yani ilginç. Evet yani o nazi propagandasının sizin ders programlarınızda da önemli başlıklardan bir tanesi. Özellikle Göbels'in bu propagandası insanlara büyük bir yalan söylersiniz ve bunu tekrarlarsanız sonunda ona inanırlar. Oradan başlayıp iletişimi iyi biliyorlar yani. ya. Şimdi şöyle şimdi bazen çok ilginç bir şey bu biz iletişimce. Ben Göbels'e çok hayranım. Hmm bütün iletişimciler görbelsairedır zaten göbel iletişimin işte hmm. özellikle siyasal iletişimin hani en ön önemli kilometre taşlarından biridir ama hayranım demek onun Yaptım hizmet ben. ettiği evet. davaya hayranım demek değil. Hizmet ettiği dava için iletişim propaganda dağıtı yaptığı şeyler inanılmaz bir şey orada işte birazcık böyle bir hani o dinleyicilerimize de tavsiye ederim. Biraz bir internette geçsinler. Bir ilkelerine, nazi propagandasının önemli ilkelerine baktığınızda bugün modern iletişim Kampanyanın siyasal yetim kampanyanın büyük orada. bir önemli bir <gülüyor> bölümün güzel. buna dayalı olduğunu görürsünüz. Orada bir sürü şey bugünkü Peki siyasi yapan... başarılı oldular o kadar oy aldılar yani. Tabii tabii tabii. Evet. Yani ben okudum muhalif siyasi partilerden birine okudum arkadaşlarımdan onun böyle arkalarını tek tek. Böyle gözü açık baktılar. Hmm. Size de okurum şimdi programda. <gülüyor> Peki programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Özellikle bu kutuplaşmanın ruh halimize yansıması konusunda bir şeyler söyler misiniz? Ne oldu böyle? Bir, bir, çok mu kutuplaştık biz? Yoksa bu da mı yalatıcı? Yok çok kutuplaştım. Ha. Bunun üzerine şu anda zaten çalışan çok ciddi sosyologlar, psikologlar var. Çünkü... Bu yine farkındaysınız, hatırlarsınız nazi propagandasının ilkelerinden biri o de, adını tam şey, şey üzerine kurulu. Yani yüzyıllardır süre gelen bir nefret, öfke ve meseleyi alın ve bu mesele üzerinden insanları aynı safa, saf, saflaştırma ilkesi galiba, aynı safta birleştirin. Nakil ilkesi. Nakil ilkesi. Şimdi bu ülkede çok ciddi bir, bu coğrafyada daha doğrusu... En az bir yüzyıldan bu yana gelen çeşitli etnik sorunlar var. Dinle ilgili sorunlar var. Ee, ve bu sorunların da e, haklı üzeri bir şekilde örtülmeye çalışıyor. Ee, doğru bir biçimde kimse yüz yüze bunu tartışmıyor. Yani yüzleşme benim psikolojide de öyle değil, en önemsediğim şeylerden biri. Yani tarafların birbiriyle yüzleşmesi, konuşabilmesi gerçekten birbirlerine şiddetsiz bir biçimde birbirleriyle bir iletişim kurmasının özellikle bu coğrafya çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer siz bu yüzleşmeleri yapmaz ve bu şeyleri meseleleri hep üzerine altına süpürmeye devam ederseniz de doğal olarak bu hassasiyetler etrafında da duygular ve gruplar oluşturursunuz. Ve kötü niyetli siyasi <gülüyor> <gülüyor> kötü niyetli de iyi niyetli diyelim yani daha kolay bir biçimde yani bu ülkeyi aslında konu şöyle bir şey yapmıyıp derste de tartıştığımız bir şey bu. İletişimi kötü bir şey için de kullanabilirsiniz. Her şey, Her şey cep telefonlu evet, bile. Bu sizin amacınızın ne evet. olduğuyla ilgili siyasal iletişimde böyle bir şey. Siz eğer daha kolay bir oyu yani işte insanların orada öfkelerini, nefretlerini, birbirlerine olan kırgınlıklarını birbirine yüzyıllardan beri gelen intikam duygularını görüyorsanız bunun üzerinden bir kampanya kurarak daha da kutuplaştırarak, saflaştırarak kendi etrafınıza sağlam bir duvar örebilirsiniz. İletişim bunun için, siyasal iletişim özellikle en mükemmel enstrüman. Evet. Peki çok teşekkürler ne yazık ki bu keyifli sohbeti bitirmek zorundayız çünkü programın sonuna geldik. size evet, vakit edelim. ayırdınız, geldiğiniz için ediyorum, çok ediyorum. teşekkürler. Sizi çok... bir ayrıca ziyaret etmek lazım. Çok <gülüyor> sahip <yetişemeyim>. olduğumuz <gülüyor> evet, konumuz Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler sayın şey daha taluktu kendilerini de e, düzenleyiciler arasında yer aldı sanıyorum kaliteli bir e, sağlıklı ve kaliteli yaşam vakfı ile Bahçeşehir Üniversitesi İşbirliğinin Birlikte düzenleyecekleri 21-22 Şubat tarihinde gerçekleşecek diyalektik davranış terapisi toplantısının duyurusunu tekrar yapıp sizlere veda ederken bu kez Fransa'nın gittikçe daha çok popülerleşen önemli bir sanatçısı Benavar'dan baş başa bırakıyoruz. İki tane kahveyle ilintili parça çalmıştık bu seferki bir akşam yemeği Le Dine isimli parça Benabar seslendiriyor. İyi hafta sonları efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué, ils nous en voudront pas, allez on y va pas, en plus faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine, j'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça, ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie, on s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps, on... Commandra des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. Une satire sociale dont le personnage central Est joué par deux funès En plus, il y a des extraterrestres On s'en fout, on n'y va pas On n'a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas à toi La télé et moi On appelle, on s'excuse On improvise, on trouve quelque chose On n'a qu'à dire à tes amis Qu'on les aime pas et puis tant pis On s'en fout, on n'y va pas On n'a qu'à se cacher Sous les draps. On commandera des pizzas Toi, la télé et moi J'ai des frissons, je me sens faible Je crois que je suis souffrant Ce serait pas raisonnable De sortir maintenant Je préfère pas prendre de risques C'est peut-être contagieux Il vaut mieux que je reste Ça m'ennuie, mais c'est mieux Tu me traites d'égoïste Comment oses-tu dire ça Moi qui suis malheureux et triste et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout on n'y va pas, on a la caisse cachée sous les bras, on commence Unjessalek Salek on nous sonda au loup pitanaire, c'est va par gunardar,